Için, bir iklim adaleti güncelisi, Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Allah, Allah, Allah. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra. ...ve Özdeş Özbay. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve... Destekçimiz Alkım Özgüleş Tekine de teşekkür ederek başlayalım. Bugünlerde bir hayli eşikte duran vahim Türkiye ile ilgili çevre ve ekolojik konusunda olaylar var. Bir kısmını ele alabiliriz bugün herhalde. En önemlisi Erzincan'ın ilçesi ilçesinde bulunan ve Siyennür akması、yani、sızıntı diyorlar ama akma daha doğru bir deyim gibi geliyor. yaşanmasının ardından faaliyeti durdurulmuş olan altın madeninin üç ay sonra yeniden sessiz sedatsız faaliyete geçtiği haberi var ve bu konuda madene karşı uzun süreden beri hukuk mücadelesi vermekte olan Sedat Cezayirlioğlu'nun <gülüyor> Türkiye'nin ölüm projesi bu. Lütfen bunu durdurun yalvarıyorum şeklindeki konuşmaları var ve şöyle diyor: 210 metreküp 240 ton siyanür Sabırlı deresinə akıyor ve bu bilimsel raporlarla kesinleşti diyor yani artık tartışılacak bir tarafında olmadığını belirtiyor sedat Cezayirli oldu o derede Fırat barajına karışıyor yani 21 Haziran gecesinde 210 metreküp 340 ton ölümcül kimyasal siyanür Fırat nehrine karıştı diyor yani mesele sadece Yöresel, bölgesel değil, aslında uluslararası bir boyutta kazanabilir. Keban, Atatürk, Karakaya, Sarıkamış barajlarına siyanür akttığını söylüyor, Gapa、e, siyanür akttığını, Harran ovasının da siyanürle sulandığını,、yani、yüksek bir toksik madde siyanür. Bu Türkiye'nin ölüm projesi. Lütfen bunu durdurun yalvarıyorum diyor bir vatandaş aslında hukuk mücadelesi veriyor. Ve İliç ilçesinde Erzincan'ın ve Anagold adlı madencilik, sanayi ve ticaret anayim şirketinin işlettiği bir şey bu. Geçen Haziran ayında bu akıntı, siyanür akması yaşanmıştı. Ve Bakanlık Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı firmaya 16,5 milyon liraya yakın 16,4 milyon Türk lirası para cezası kesmişti. Ve madenin faaliyetini durdurmuştu. Peki bu muazzam da büyük bir para cezası olduğu söylenebilir. Söz konusu madenoca, üç ay sonra yeniden nasıl faaliyete geçti sorusu var. Çok、e, ilginç yani. Şirket bir küçük açıklama yapmış Ömer abi. Çok ilginç geldi bana da açıklamada、e, şöyle deniyor.、E, Madene 23 Eylül 2022 itibariyle yeniden faaliyete başlaması için onay verildi. Çöpler Maden ekibi yeniden faaliyete başlama döneminde ilgili bakanlar ve kamu kurumlarıyla yakın temasda bulunmaya devam edecek. Tüm kontrol sistemimiz olaydan önceki sisteme kıyasla daha hassas hale getirildi. Bu bu, bu çok kritik bir söylem yani、e, kazadan öncekinden daha hassas hale getirilmesi demek ki. Yapılacak bir takım önlemler yapılacak, bir takım şeyler varken zaten yapılmamış. Aslında bir suç itirafı gibi. Eki hem o hem de bir de ceza kesilmiş, hem de baya kapsamlı bir ceza. 16.5. Evet. Yenilere yakın. Yani yeter doldurulmuş. Neden açıldı? Hem düzeltilmiş yani durum. Öyle mi? Evet, düzeltilmiş kazadan öncekinden daha hassas hale getirilmiş sistemleri daha önce niye getirilmemişse o, o ayrı bir soru işareti tabii. Kazadan、e, kaza milat olmuş. Yani alınması gereken önlemleri kazadan önce almamışlar. Kazadan sonra şimdi alıyorlar tadında、e, anlayabileceğimiz bir açıklaması var şirketin. Şimdi、evet. aldıklarına dair bir şeyi nerede kanatı nasıl edinmiş olacağız? Bunu bilmeyeceğiz. Hatta şunu da bilmeyeceğiz. Esasen bilmemiz gereken en önemli şey bu konuyla ilgili. Madeni, suyarın ürüğü bir tarafa bırakalım. O Fırat Nehri, Fırat Havzası bu sızıntıdan dolayı ne kadar zarar gördü? Oradaki canlılar bundan nasıl etkilendi? Oradaki doğa bundan nasıl etkilendi? İşte barajlara gittiğinden, o suyla tarım yapıldığından bahsediliyor. Bunun sonuçları ne olur? Bütün bu hikayenin、e, bize açıklanmayan çok ciddi tarafları var ve bu açıklanmadığı müddetçe bunlar ne derse、e, ona inanmamızı bekliyorlar ama hiçbir şeye inanmamamız lazım. Gerçekten hiçbir şeye inanmamamız lazım. Evet yani şeyde var çünkü yani bir kişi raporu var bir inşaat mühendisi görev almış. Hızıntının hı hı hı. ya da akıntının ardından ve 1 Eylül tarihinde de rapor sunmuş. şöyle deniyor 60 metreküp saatte saatte 60 metreküp kapasitesi olan borunun patlaması sonucunda solüsyonun ki bunu reddetmişti şirket bir ara önce sonra kabul etti galiba üç buçuk saat boyunca membranlı saha içine aktı solüsyonun bir kısmının membransız saha dışına taştı ve solüsyona maruz kalan alandaki hafriyatın İş makineleriyle membranlı alana taşındığı belirtilmiş. Yani bu hesaba göre patlayan borudan 100-120 metreküp yani 340 ton siyanürli solüsyon aktı diyor. 340 ton ağır bir zehirli solüsyon karışım akmıştır imde. Buna sızıntı denemez zaten. Bu. Evet. Şey...、Tamam, Bunu aslında normalde çevre katliamı denir de. Ama maalesef yetkililer bu konuda bizden, halktan ya da doğadan yana değişiklik etlerden yana hareket ettiği için biz bunun sonuçlarını öğrenemiyoruz, öğrenemeyeceğiz. Yani、e, öğrendiğimiz takdirde hiçbir maden şirketinin faaliyetlerini devam etmesine mümkün olacağını düşünmüyorum. O yüzden öğrenemeyeceğiz büyük ihtimalle.、Evet. Ya、e, Özdeş sen hatırlıyor musun? Sekiz ton mu demişti ilk bir açıklamada? Yok o kadar değil. O çok i̇şte, fazla. Tabi tabi ilk başta <gülüyor> hiç hiç olmamıştı böyle、evet. bir şey zaten. Adım adım kabul ettiler. Yani nerede durdurursak orada kardır mantığıyla. Önce olmadı, sonra çok küçük bir miktar oldu.、Evet. Sonra şöyle oldu. Onda bak... toprağın üstünü sıyırdılar. Evet evet, öyle şeyler oldu ama üzerine beton、vardı. döktüler falan. Net sonuçları öğrenemeyeceğiz. Yani bütün o zararın bedeli de ödediği 16.5 milyon muydu? 16.4 evet. 16.4 milyon para verdiğinizde Türkiye'deki kocaman bir su havzasını yok etme hakkına sahipsiniz. Ve、Burada. bunun uluslararası boyutları da var. Suriye ve Irak'ta tabi tabi. Nehir, Fırat Nehri <gülüyor> ee, başka sorunları da、e, uluslararası boyutu da olacağı aşika. Yani、e, 23 Eylül'de yeniden, 4 gün önce yeniden faaliyete başlamış Maden Hoca sessiz Sedat'sızmış değil. Buna karşı hukuk mücadelesi veren Sedat Cezayirloğlu'nun avukatı da İsmail Hakkı Atal şöyle demiş, yani 22 Eylül Perşembe akşamı Anagol maden işçilerine gelen mesajda sabah iş başı yapılacağı ve hemen ilçe gelmeleri söyleniyor. Fakat iş başı yapamamışlar. Çünkü şirketin daha önce patlayan siyanür borusu tekrar tıkanmış. Ve tekrar patlama riski gerçekleşmiş. Müvekkilim Sedat Cezayirloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı、e, ÇED Denetim Daire Başkanı ile görüştüğünde daire başkanı Tüm denetim ve kontrolü yaptıklarını ve gerekli iyileştirmelerin sağlandığını açıklamıştı. Yücel senin de söylediğin gibi. Demek ki hiçbir denetim kontrolü yapılmamış. Biz zaten yıllardır şunu söylüyoruz diyor. Türkiye'de madenler Allah'a emanet gidiyor. AKP döneminde 60 maden ruhsatı verildi. Ve bunların kontrolü, bunların nasıl faaliyette bulunduğunun tespiti, denetimi... Fizikende mümkün değildir. Fizik olarak da mümkün değil. Böyle bir şey hayatın olağan akışına uygun değil. Dolayısıyla şu an tamamen Allah emanet, tamamen madencilerin kendi beyanına, şirketin yani inisiyatifiine ve insafına kalmış bir şekilde gidiyor. Ne çekim? Bunun bir örneği de 20 Haziran'ı 21 Haziran'a bağlı olan gece, siyanür borusu patladıktan sonra. Sadat'ın bunun videolarını çekmeleri üzerine Sadat Cezayirli olup videolarını çekmiş. Şirket 20 metreküp yani 32 ton siyanür patlattığını ve doğaya karıştırdığını kabul etmek zorunda kaldı diyor. Yani 32 ton. Ben yanlış hatırlamışım. Ancak bizim yaptırdığımız tespit raporunda inşaat mühendisi bir kişi raporunda. Borunun debisinin saatte 60 metreküp olduğu ortaya çıkmış. Yani gerçekte doğaya karışan siyenli bir miktarı şirketin söylediği gibi 20 metreküp değil 210 metreküp. Yani 3, 32 ton değil 340 ton 10 katı 10 katından fazlası、Hı. nasıl iş değil mi? Şirketler yalan söylüyor toplumu zehirliyor Türkiye'yi zehirliyor diyor yani şirketlerin kabul ettiği zararı en az onunla çarpacaksınız hep yalan söylüyorlar şirketler yalan söylüyor toplumu zehirliyor Türkiye'yi zehirliyor Türkiye halkını zehirliyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da MAPEG diye bir kuruluş var denetimle ilgili hiçbir denetim ve kontrolü yapmıyor ve tamamen Allah'a emanet gidiyor demiş. Gelecek. Ha, bu, bu dediklerinin sağlaması da zaten、e, Erzincan'daki altın madeni. Evet. Yani bu şirketin yüzde sekseni SSR Mining diye bir şirkete ait Amerikalılar ve Kanadalılar ve sonra ülkelerine kaçıp gidecekler işi bitirdikten sonra. Ama bugün bu katliam projelerine onay verenler, gerekli denetimleri yapmayanlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Gelecekte Türk Ceza Kanunun 305. maddesiyle yani temel milli yararlara karşı faaliyette bulunma suçundan yargılanacaksınız. Gelecekte halkın içme suyuna zehirli madde katma suçuna ıstıraatten yar yargılanacaksınız. Gelecekte görevi kötüye kullanma suçundan yargılanacaksınız demiş T24'te ayrıntılı bir haber var. Sedat Cezayirlioğlu da Mapek iznini vermiş çevre şericilik bakanlığının daire denetim daire başkanlığıyla görüşmemde biz denetimleri tamamladık dedi. Peki dün üçten beri bu madeni açamıyorlar, oksijen ürpatlaması yaşanan boru tekrar tıkmamış. Bundan daha büyük bir felaketi Türkiye'ye yaşatmayacağının garantisini kim verebilir? Şunu da eklemek istiyorum demiş. Chernobil olarak adlandırdıkları bu proje. bugünden itibaren tüm Türkiye'yi zehirlemeye tekrardan başlayacak. Ölümler başlayacak tekrardan ve bütün Türkiye'nin ayağa kalkması lazım. Kanser patlaması zaten bölgede yaşanıyor. Bu projenin acilen durması lazım. İkinci bir örneği yok demiş. Böyle bir durum. Türkiye'nin ölüm projesi lütfen bunu durdurun yalvarıyorum diye bir açıklama yapmış. Ne diyorsunuz? Son derece haklı. Hakikaten öyle. Yani Koskocaman、e, Fırat Havzası ve orada yaşayan tüm canlılar, insan yaşamı da dahil bütün bunları etkileyen bir şeyden bahsediyoruz. Ve halen biz şirket yetkililerinin yaptığı açıklamalarla bu kaza üzerine、e, meşgul oluyoruz. Oysa bize açıklama yapması gereken bence kamu、e, ve yetkililer. Bu maden niye faaliyete geçiyor? Bunun zararları ne oldu? Bunların hepsi şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmadığı müddetçe、e, biz bu madenden ve buna benzer madencilik faaliyetlerinden zarar görmeye devam edeceğiz tüm canlılarla birlikte insanlar olarak. Çünkü bunların umrunda değil, gerçekten umrunda değil. Yani bir Allah'ın kulu çıkıp da o kadar siyanür fırat havzasına karıştı, bu fırattaki canlılar ne oldu? Bu Barajlarda toplanan siyanürlü sularla yapılan tarımlarla yetiştirilen ürünler insan sağlığına nasıl etkileyecek? Bir, bir çevredeki insan yaşamını nasıl etkileyecek ki? Sizde söylediğiniz kanser bakımları çok artmış durumda. Bir Allah'ın kulu yetkili çıkıp bunlarla ilgili bir açıklama yapmıyor. Herhangi birisi sorumluluğu üstlenmiyor. Ve şirketin biz tüm önlemleri aldık eskisinden daha iyiyiz gibi saçma sapan açıklamalarıyla izleyeceğiz. Evet, Mapec denilen kısaltılan maden ve petrol işleri genel müdürlüğünün açıklamaları da hiç hiç açıcı sayılmaz. Hiçbir denetim ve kontrol yapmıyor diyorlar zaten. Ben özellikle bu şeyi çok yakından takip ettim Ömer abi. Bu、e, Siyanur karıştırdıktan sonra Fırat'ta yaşayan nadir canlılarla ilgili acaba bir açıklama yapılacak mı? Bunun etkileri anlatılacak mı? Bu bir rapor haline getirilecek mi? Orta uzun ve kısa vadede bölge bundan nasıl etkileyecek mi? Bütün bu hikayenin arkasında bu e, canlılar e, ne olacak? Sorusu hep kafamdaydı ve bunu yakından takip ettim ve bir tane bir açıklama yok bununla ilgili, bir tane araştırma yok, bir tane herhangi bir tespit yok ki gerçekten çok nadir canlılar yaşıyor Türkiye'nin.、Evet. Arhan Ovası işte en verimli yerlerinden bir tanesi oraya da karıştı toksik madde,、yani. en tehlikeli madde deniyor. büyük bir coğrafyaya etkisi altına alıyor Fırat ne ve havzası çok büyük bir coğrafyayı yani sadece insan yaşamı değil birçok canlı için hayati öneme sahip Fıratın suları、evet, tarihte olduğu düşünüyoruz. Peki bir de ikinci bir Akbelen ormanı var şimdi Yeşil Gazetede de yeni bir haber var iki köyde、e, bugün göreceğiz tabi değil mi Evet bugün göreceğiz Akbelen ormanında kıyma izin vermeyen aktivistlerin mücadelesi sürerken Direnişçilerin yargılandığı dava bugün görülüyor.、Yani、8 Ağustos 2021'de büyük yangınlar gerçekleşti. Ee, üzerinde Açık Gazete ve başka diğer programlarımızda Açık Gazete'de çok、e, durduk bunun üzerinde. Ege'de Akbelen'de süren direnişte Yeniköy, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi, YK Enerji diye kısaltılıyor. O, o, bu şirket tarafından kesilmek istenen ağaçlar için nöbet tutuluyordu. 8 Ağustos'ta、e, jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaştığı direnişçiler hakkında dava açılmıştı. Onlar, di, direnişçiler hakkında dava açılmıştı. Hağaçları kesenler değil, yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Bu davanın üçüncü duruşması da yarın. Yani bugün görülecek.、E, Akbelen direniş, direnişi de pek çok başka olayda görüldüğü gibi kadınların öncüğünde ceryan ediyor. Direnişçi kadınlardan Füsun Kayra da savunmasını paylaşmış, yeşil gazetede var.、E, 2021 Temmuzunda Akbelen Ormanında YK Enerji Şirketi ile davası süreci devam ederken bir küçük hatırlatma yapalım tam bu noktada Ömer abi bu Akbelen Ormanları ile ilgili problem tam da Türkiye kamuoyunun büyük orman yangınları ile meşgul olduğu döneme denk gelmişti ve bir fırsatçılık yapılarak、evet. Hazır insanların ilgisi ve dikkati başka yöndeyken ağaç kesimine başlanmıştı ve bu direnişi de başlatmıştı diye hatırlatalım. Evet çift trajedi yani çifte trajedi、evet. diyebiliriz gerçekten. Yani dava süreci devam ederken izinsiz orman içinde ilk kesim yapıldığında yöreden köylü kadınların yardım ve destek çağrısıyla dayanışma göstermek için Akbelen'e gittim diyor Füsun Kayra direnişçi kadınlardan. ...köylülerle birlikte bir daha kesim olmaması için nöbet tutmaya karar verildiği andan itibaren oradaydım. Ve、e, nöbet tutulması için İkizköy'den Gülören ablaların şahıs arazisi içinde... ...onların da bize izin verdiklerine dair belge de elimizde olduğu halde çadırlı nöbete başladık. Yani toprak işgali falan de, demesinler diye böyle bir açıklama yapıyor... Yani tanıdık、e, a, a, arazi sahibinin imzasıyla, bilgi, izniyle yapıyorlar. Nöbetin başından itibaren ne bölgedeki jandarma ne de orman bölge müdürlüğü ekipleri bizlere herhangi bir müdahalede bulunmadı. Her gün nöbet tuttuk. Nöbet tuttuğumuz alan yanından geçtikleri halde GBT dahi yani bilgi, kimlik kontrolü dahi yapma gereği duymadılar. Nöbette bulunduğumuz süre içinde bölgede yoğun olarak yangınlar başladığında işte Yüce senin söylediğin büyük trajik yangınlar, Türkiye'yi tarihinin gördüğü en büyük yangınlardan biri, hem ağaçlar kesilmesin hem de yangın tehlikesine karşı neredeyse günde 4 saat uykuyla geceli gündüzlü nöbet devam etti. Pek çok sivil toplum kuruluşu, siyasi partiler, ayrıca belediyeler, Muğla, Bodrum, Milas Nöbete çeşitli şekillerde destek olun. Dayanışma gösterdiler. Üç belediyde ve vatandaşlar köylü vatandaşlar da ikiz köy ve Akbelen mahallesi vatandaşları da köyleri de başından beri yanımızda oldular. Yangınlar başladıktan sonra da Orman Bölge Müdürlüğü de gelip ekipler bizlere bu bölge size emanet dediler. Gönüllü olarak nöbetteki pek çok arkadaşımız yangınlarda görev aldı. Meşru ve kabul gören nöbetle ilgili hiçbir hukuki yasal sorun yaşanmadı. Nöbetin 20. gününde yangın devam ederken Milas, Mazı, Çökertme ve Pesleyen köyünde en yakınımızda Yeniköy Termik Santrali'ne ait araç ve kesim motorlarıyla çalışan bir ekip nöbet tutanlar yetişene kadar yüzden fazla ağaç kesimi yaptı. Davasız süren bir alanda yapılan bu kesim de diğer kesim gibi hukusuz olduğu için tarafımızdan tarafımızca engellendi. Jandarmaya haber verildi, hukuki olarak şikayetçi bulundu. Ama bunlardan hemen sonra jandarma 22 gün bulunmamızda hiçbir sorun görmediği şahsa ait araziden çıkmamız gerektiğini beyan etti. Bu talebin şirket tarafından dayatıldığı ortada iken. İsrarla bir yazılı belge istememize rağmen bize herhangi bir tebliği emir sunulmadı diyor direktif. Çıkmayacağımızı beyan ettik, Kesin,、e, izin belgesini gösterdik arazide kalmamız için ve haklı itirazlarımızı jandarma bölge komutanına ilettik. Tüm bu yaşananlar gündüz gerçekleşti, hiçbir müdahale yapılmamışken gece arasında köylülerin büyük kısmı evlerine gittikten sonra nöbette 11 kişi kalmış ve uyumak için çadırlarımıza ve traktör kasalarına geçtiğimiz sırada jandarma baskını oldu. 11 kişi için Robocop, Bordeaux belirli 250'e yakın askeri tabur bulunduğumuz şahsa ait araziye gelip bizi buradan zorla çıkartmaya çalıştı. Yasal bir dayanağı olmayan bu hukuksuz duruma karşı bir ekoloji aktivisti olarak sivil itaatsizlik hakkımı kullanarak kendimi ağaca zincirledim. Bu kadar orantısız bir güç kullanıldığı halde karşılık vermedim. Sadece zorla götürülmeye çalışılmama direndim. Kendimi ağaca zincirlemişken de herhangi bir karşı harekette bulunamaz haldeyken kadınla erkekli jandarmalar tarafından hem fiziki hem de sözlü taciz edilmiş, Zor kullanarak zincirin kırılmasıyla altı kadın jandarma tarafından yaklaşık 100 metrelik bir mesafede yerlerde sürüklenerek kollarından tuttukları yerlerde tırnaklarını da geçirme vaziyette orman dışına çıkarılmaya zorlandım. Çok çarpıcı tasvirler var. Bu esnada sözlü hakarete aşağılamalara da maruz bırakıldım. Tüm bu darb ağır şekilde tartaklanmama rağmen. Hiçbir jandarmayı itmedim, düşürmedim. Hakaret ya da tehdit edici bir söz sarf etmedim. Kayıtlı jandarma videolarında da mahkemenize sunduğumuz videolarda da görüleceği üzere sadece anayasal hakkımı kullandım. Yüksek sesle beyan ettiğim görülecektir kayıtlı videolarda da. Üzerime atılı suçlamaların kanıtlanmasını, bu suçlamaları atan kişilerin mahkemeye getirilmesini talep ediyoruz. Adil yargılanma hakkım için bunun gerekliği ortadadır diyor. Çok ciddi bir şey var. Akbelen davasında haksız bir yargılamaya mecbur bırakıldığımı ve mahkemenizin de davanın bu kadar erken seyrinde tanıklar dinlenmemiş. Deliller incelenmemişken beni suçlu bulması halinde adil yargılanma hakkımın da elimden alındığını, ülkenin dört bir yanında ekoloji mücadelesi veren kadınların dağlardan, ovalardan, ormanlardan bahsediyor. Ağaçlardan vazgeçmeyeceğini, mahkemeler, yargılamalar, cezalarla yılmayacağını, mahkemeniz nezdinde şirketlerin, şirketlerle iş birliği içindeki iktisadların da bunun farkına varmasını son sözüm olarak söylemek isterim demiş. Bu örnek bir dava. Bunu çok yakından takip etmek gerekiyor, özellikle、e, doğal savunucularının, çevre savunucularının çok yakından takip etmesi gerekiyor. Çünkü bu bir göz daha davası aslında.、Şu、yani meyranın... bölgesini, ormanın suyunu, toprağını, dağını savunanlara、e, karşı sık sık uygulanan bir yöntem. Bunu daha önce şeylere çok gördük. Özellikle、e, heşler konusunda da çok gördük. Ee, i̇nsanlara davayı açıp, insanları daha önce hiç hayatında polis, jandarma görmemiş insanları polisin ve jandarmaların karşısına koyup, hayatında mahkeme görmemiş insanları、e, mahkeme salonlarında davalarla e, korkutup, e, bu mücadeleden、e, geri durmalarını sağlamaya çalışıyorlar.、E, her yerde böyle oldu. Ee, bu birçok yerde erkekler söz konusu olduğunda başarıldı da、e, bir şekilde o mücadeleler bölündü, parçalandı ya da zarar verildi şirketler tarafından. Ama benim Türkiye'de gördüğüm kadınların baş koyup da kaybettiği hiçbir dava yok. Evet bu da ilginç yani. Bir de son olarak çok kısa bir iki dakikamız kalmışken programda şeyi de söyleyelim ee, Bakırçay'da. İzmir'in Dikili ilçesinde yazlık sitelerin yoğun bulunduğu bölgeden geçen ve daha önce de kirliliği konusunda gündeme gelen Bakırçay Nehri'nde şu ana kadar izahı yapılamayan yüzlerce balık ölümü gerçekleşmiş. Özellikle de Çandarlı Körfezi'ne dökülmeden yaklaşık 3 kilometre öncesinde toprak setin bulunduğu, orada yapılmış bir toprak set var. O bölgede suyun üzeri ölü balıklarla kaplanmış. Bu durumda nehr'e kimyasal atık bırakıldığı iddialarını beraberinde getirdi diyor haber duvarda Cihan Başakçıoğlu'nun haberi. Bundu şey de iddia konularından bir tanesi, bölgede özellikle Soma tarafındaki kömür fabrikalarından kömür sularının Bakırçay'a karışıyor olması da. bu balık ölümlerindeki nedenlerinden biri olabileceği belirtiliyor. Bu、evet. üzerindeki ölü balıklar da Çandarlı Körfezi'ne doğru ilerlemeye başladı diyor haberin devamında ve yetkililer tarafı yüzlerce balık ölümü gerçekleşiyor. İlk kez bu kadar yoğun olduğu belirtiliyor ve balıkları öldüren nedenlerin denize ulaşması felakete neden olur diyorlar. Yani Nehre kimyasal atık bırakması ihtimalinden dolayı halk bölge halkı da tedirginmiş. Ayrıca kötü kokular da nehre yaklaştıkça ortaya çıkan kötü kokular da dikkat çekiciymiş ve Çandarlı sakinleri de baya ciddi kokular aşırı sulama sonucu arkadan su akışı da düşük olduğu için ağır metaller ve zehirli atıklar da yoğunlaşmış olabilir diyorlar. Ya、yani、Bakırçay'daki bütün tarım alanları bu suyla sulanıyormuş. Buradaki ölü balıkların ve balığı öldüren nedenlerin yani kirliliğin denize karışması felaket olur diye söylüyorlar. Duvardan Cihan Başakçıoğlu'nun haberi. Mutlaka incelenmesi gerekiyor burası demişler. Jandarma ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri de incelemede bulunmuş diye bitiyor haber. Fakat、e, Yeşil Gazete'nin haber merkezinden bir haber yaklaşık dün akşam saatlerinde geldi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yalanlamış. Burada toplu balık ölümleri yoktur demiş. Göynük çay, çayındaki toplu balık ölümün çeltik suyunda Bingöl'de ve HDP İl Genel Meclis Üyesi İmdat Morsümbül'de gözlerimizle gördük, kayıt altına aldık demiş. Bu da Bingöl'deki benzer bir haberden bahsediyoruz. Böyle durumlarla karşı karşıyayız. Maalesef.、Evet. Bitirebiliriz herhalde süremiz bitti duyulabiliyor mu sesim? Tabi tabi. Evet. Evet süremiz bitti hepimize hepimize günaydın diyelim ve bitirelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.